Müzikte reggae tarzının yayılmasını ve tanınmasını sağlayan, şarkılarında verdiği sosyal ve politik mesajlarla bir ikon haline gelen Jamaikalı müzisyen Bob Marley'in hayat hikayesi sizlerle. Bob Marley, 6 Şubat 1945 tarihinde Norval Sinclair ve Sedella çiftinin oğlu olarak Jamaica'da dünyaya geldiğinde ailesi ona Nesta Robert Marley adını verdi. Bob Marley'in babası Norval Sinclair Marley, İngiliz asıllı deniz kaptanı, annesi Sedella Marley ise Afro-Camaikalı olan bir ev hanımıydı. Bob Marley ırk olarak melez olması nedeniyle komşuları kendisine zorbalık ve aşağılayıcı mana içeren Beyaz Çocuk lakabını taktılar. İlerleyen dönemde ben beyaz adamların veya siyah adamların yanında değilim. Ben Tanrı'nın yanındayım. Felsefesini benimsemesinin temelinde de kendisine takılan bu lakabın büyük etkisi oldu. 1955 yılında Bob Marley babasını kalp krizi geçirmesi nedeniyle kaybetti. Müziğe olan ilgisi ufak yaşta başlayan Bob Marley, çocukluk arkadaşı olan Bunny Wailer ile birlikte ilkokul ve ortaokul döneminde müzik yapmaya başladı. Amerikan radyolarında dinledikleri R&B ile Jamaica'nın bir müzik türü olan sıkayı harmanlayarak yeni bir tür yarattılar. 1962 yılının Şubat ayında Bob Marley'in seslendirdiği Judge Knot, One Cup of Coffee ve Do You Still Love Me adlı parçalar Beverly's Records etiketiyle single olarak satışa çıkarıldı. 1963 yılında Bob Marley, Bunny Wailer ve Peter Tosh ile birlikte The Wailers isimli grubu oluşturdu. Gruba daha sonra Junior Braithwaite, Beverly Castle ve Cherry Smith vokalist olarak katıldı. Grubun çıkarttığı Simmer Down isimli single, Şubat 1964 yılında yakaladığı yaklaşık 70 binlik satışıyla Jamaica'da bir numaraya yükseldi. Bu büyük başarı Jamaica'nın müzik gündeminin bir anda değişmesine neden oldu. Ülkenin gece kondu bölgelerinde yaşayan haklarından mahrum bırakılmış insanların sorunlarının anlatıldığı müzikler tercih edilmeye başlandı. Bu değişim ile birlikte kentin yoksulları, Jamaica kültüründe bir kimlik sahibi oldu. Bob Marley, I Love You Baby adlı parçayla yıldızı parlamaya başlayan I-Trees grubuna rehberlik edip kariyerlerini geliştirmelerinde yardımcı oldu. Bu sırada grubun üyesi Rita Anderson'a aşık oldu ve kendisiyle 10 Şubat 1966 tarihinde evlenerek Amerika'ya taşındı. Bob Marley, Katolik olarak yetiştirilmiş olsa da Amerika'da bulunduğu dönemde Rastafaryanizm inancına ilgi duymaya başladı. Ve Jamaika'ya döndükten sonra da Rastafaryanizm dinini tercih etti. 1969 yılına gelindiğinde, Jamaika'nın popüler müzik kültürüne ritmi daha yavaş olan yeni bir tür katılmaya başladı. Reggae İlk olarak The Matals grubunun Do The Reggae adlı parçayı seslendirerek başlattığı bu yeni tür Bob Marley'in ilgisini çok çekti ve bu tarzda çalışmalar yapmak için plak yapımcısı Leslie Kong ile anlaştı. Mevcut olan reggae tarzını değiştirerek ska trompeti ve saksafonu ortadan kaldırıp elektro gitara ve enstrümantal melodilere yer verdi. 1971 yılında kendi tarzlarında yarattıkları reggae albümü The Best Of The Walers'ı piyasaya sürdüler. Giderek daha da popüler olan The Walers, 1973 yılında çıkarttıkları Burning albümüyle özellikle Amerika ve Avrupa'da kült bir takipçi kitlesine sahip olmaya başladı. Peter Taş ve Bunny Waler, grubun Freak Club'larda sahne almasına, Rastafaryan inançlarına ters düşmesi nedeniyle karşı çıktılar. Yaşanılan problem, grup üyeleri arasında çözüme kavuşturulamayınca, 1974 yılında Peter Taş ve Bunny Wailer gruptan ayrılıp solo kariyerlerine devam ettiler. Grup üyelerinin ayrılmasına rağmen, Bob Marley, müzik kariyerine yenilenen grup üyeleriyle birlikte Bob Marley and the Wailers şeklinde devam etti. İlerleyen zamanda da Judy Mowatt, Marsha Griffiths, ve Rita Marley'den oluşan I-Trees grubu vokalde Bob Marley'e eşlik etti. 1974 yılında çıkarttığı Natty Dread albümünde yer alan No Woman No Cry adlı parça, 1975 yılında Londra'da gerçekleştirdiği konser performansında kaydedilip single olarak piyasaya sürüldü. Bob Marley, uluslararası müzik piyasasında hit olan bu albüm sayesinde adını daha geniş bir kitleye duyurmaya başladı. Bu başarının ardından 1976 yılında piyasaya sürdüğü Rastaman Vibration albümü American Billboard Charts Top 10 listesinde yer aldı. 1976 yılının sonlarına doğru Bob Marley, Jamaika'dan ayrılarak önce Bahamalara, daha sonra da İngiltere'ye gitti. Ve burada piyasaya sürülen sözlerini kendisinin yazdığı Exodus albümü, İngiltere müzik listelerinde aralıksız 56 hafta kalma başarısını gösterdi. 1977 yılında Bob Marley futbol oynarken ayağını sakatladı. Sakatlık sonrasında ayağını kontrol ettiğinde baş parmağındaki renk değişikliğinin farkına vardı ve bunun ne olduğunu öğrenmek için hastaneye gitti. Alınan doku örneği patolojiye gönderildikten sonra malin melanom teşhisi koyuldu. Doktorlar, Bob Marley'e tümörün erken teşhis edildiğini ve tedavisi için ayak parmağının kesilmesi gerektiğini ilettiler. Rastafaryanizm inancına sonsuz bağlı olan Bob Marley, inancının gereği olarak vücudunun mezara bir bütün olarak girmesini istediği için parmağının kesilmesine izin vermedi. Bunun yerine ayak parmağının tırnağı ve tırnak yatağı cerrahi müdahaleyle alınıp o bölgeyi örtmek için Uyluğundan alınan deri grefti kullanıldı. Bob Marley, uygulanan bu tedavinin geçici bir çözüm olduğunun farkındaydı. 1978 yılında siyasi olarak karşıt görüşe sahip partilerin birbirleriyle olan silahlı çatışmalarından dolayı Jamaica'ya geri dönen Bob Marley, huzurun ve barışın tekrar sağlanması için One Love Peace adlı etkinlikte sahne aldı. Konserin sonuna doğru Bob Marley'in isteği üzerine o dönemde iktidarda olan Michael Manley ile siyasi rakibi Edward Seag'a sahneye gelip el sıkıştılar. Bob Marley, Afrika Birliği'nin önemini ve aciliyetini vurgulamak için 1979 yılında Survival albümünü çıkarttı. Bu albümde bulunan Zimbabwe, Afrika Unit, Wake Up and Live ve Survival gibi parçalarla Afrikalıların mücadelesine destek verdi. 1980 yılında çıkarttığı Uprising, Bob Marley'in dini motiflerin en çok işlendiği albümü oldu. Albümün Avrupa turunun son durağı olan Milano'daki konserine yaklaşık 100.000 kişi katıldı. Bob Marley daha sonra Amerika'ya geçerek Madison Square Garden'da iki konser verdi. 21 Eylül 1980 tarihinde Central Park'ta yaptığı koşu sırasında sendeleyip düştü. Hastaneye götürülen Bob Marley, burada malin melanom kanserinin beynine metastaz yaptığını öğrendi. Turun geri kalanı iptal edildi ve alternatif bir tedavi yöntemi uygulanması için Almanya'ya gitti. 1981 yılında durumu ağırlaşan Marley, ömrünün son günlerini Jamaica'da geçirmek için dönüş yapmaya karar verdi. Bu yolculuk esnasında Marley'in durumu daha da kötüye gitti. Uçağı, kendisine tıbbi yardım yapılması amacıyla Miami'ye acil iniş yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Bob Marley, melanomun akciğerlerine ve beynine yayılması nedeniyle Florida'da bulunan hastanede 11 Mayıs 1981 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bob Marley, 21 Mayıs 1981 tarihinde Jamaica'da bir devlet töreni düzenlenerek gitarı, futbol topu, bir miktar marihuana ve incil ile birlikte doğum yerine yakın bir şapelde toprağa verildi. Oğlu Ziggy'ye söylediği ''Para hayatı satın alamaz'' sözleri ünlü sanatçının son cümlesi oldu. Ülke kültürüne yaptığı katkılarından dolayı Jamaica'nın en büyük ödülü olan merit ödülünü almaya hak kazandı. Ancak ne yazık ki Ödülü almaya ömrü yetmedi. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.